Le anna teemmumu yekumu meqamil ma'i mutlaqa. Čunki, diyor, teemmum, yüzde yüz mutlaq manada suyun yerini tutar. Taam? Ve cae fil Bukhari, ve emma ibn Abbas, ve Imam Bukhari, sahih kitabında, diyor ki, ibn Abbas, radiyallahu anhu, teyemmümlü olduğu halde teyemmümlü olmuyor. Yani su abdest alan kişilere ne oldu? İmam. i̇mam oldu. Eğer böyle bir şey caiz olmamış olsaydı, aleyhisselatü vesselam'ın dizi dibinde büyüyen bu insan veyahut da diğer şahslar teyemmümle abdest olan kişilere imam olabilir miydi? Kesinlikle. Çünkü burada suyun ve Ee, toprağın arasında hiçbir fark olmadığını bildikleri için yüzde yüz bu konuda hiç tereddüt etmeden imam oldular. Şafi ve Hanifiler de Türkiye'de birbirler arkasından namaz kılmıyorlar. Sebebi diyor ki sen hanımını ellemiş O da diyor ki sen ağzını çalkalamamışsın i̇şte. gibi. Bu gibi şeylerle birbirler arkasından namaz Bu aşırılıktır tabii. Gerçekten bu aşırılıktır. Bu doğrudur. Vardır bizim Türkiye'de. Hatta Suriye'de aynı şekilde ve Bilmiyorum belki bir ara size anlattım. E, Diyarbakır'a gittim. E, cuma günü cuma gününe denkti. Eniştem dedim ki enişteme e, bizi öyle bir camiye götür ki maksat Cuma'nın tadını alalım. Hani Böyle güzel dini, din konusunda e, dini meselelere değinen bir yere gidelim. Tamam. O zaman dediği büyük camiye gidelim. Dedi. Tamam dedim gittik. Camiye gittik oradan indik tabi camiye gireceğiz. Cami böyle havlusu çok büyük. Ee, içeri girince baktım ki buradan bir hutbe sesi geliyor. Buradan bir hutbe sesi geliyor. Aynı yerde. Yani diyelim ki şurası. Şurası havlu. Burada bir cami var. Burada da bir cami var. Enişteme dedim ki eniştem bu ne? Ne <gülüyor> evet. şekil? Aa, estağfurullah. Ben hemen solumu aldım gireceğim. Yok dedi gel bu orası Hanefilerin de dedi. Gel buraya gireceğiz. Han yani işte dedim yani burada bir hütbe burada bir Nasıl? Bunlar dedi Hanefi'dir. Bunlar Şafi'idir. A'udübülleh. Aynı yerde. Aynı havluda. Diyarbakır. Diyarbakır'da. Ve tahmin ediyorum belki şu ana kadar aynen devam ediyor. Belki bilmiyorum. Yani o zaman için. Geçmez. Yani bundan belki Allah'u alem belki 40 sene önce miydi bilmiyorum. Çok. Epeyden bir o kadar harem. Bir de bazılar diyor ki mesela şafiiler hanefiler arkasında namaz kılmıyorlar. Çünkü hanefilerde biliyorsunuz kişi elini dekerine fercine vurursa abdest bozulmuyor veyahut da Hanımın hanımına eli değerse. değerse veyahut da öperse abdest bozulmuyor. Doğrusu da budur yani. Dolayısıyla diyorlar ki ne bilelim belki bu hanefi imam çıkarken hanımıyla musafaha yapmış veyahut da hanımını öpmüş olabilir. Onun için şafiilerin arkasından namaz kılıyorlar. Bu doğru değil Bu aşırılıktır. Sen camiye gireceksin. Bu adam kendi imamına göre namaz kılıyor ve bu adam sana göre de abdest edilir. Tamam mı? Tıpkı burada kişi suyla abdest alıp e, müteyemimin bunun arkasında veya da abdest alıp bunun arkasında namaz kıldığı gibi. O zaman bu konuda bu konuda gerçekten bazı şahıslar aşırı gidiyor. Onunla ilgili hem teyemimin dairiz hem de mezhepler arasındaki ihtilafın bundan anlaşılıyor ki imamın Yani kendi görüşüne göre eğer böyle bir görüş varsa, eğer sayhetse cemaatın namazıyla imamın namazı bir değil yani. Mesela imamın namazı kabul olmasa cemaatın namazı kabul olmaz diye bir şey var mı? Yok. Bir de madem ki bu adam dedim ya acizane, bu kişi kendi mezhebine göre namaz kıldırıyor. Dolayısıyla hatta karısıyla musafaha yapmış bir olabilir veyahut da öpmüş olatıyla çıkarıyor. Aleyhisselatü vesselam. Evden çıkarken hücresinden malcame. Orada Ali sakı selam Ummen Aişe'yi ne yapıyor? Öpüyor. Ondan sonra abdest almadan gidiyor, namaz kılıyor. Ve bunu validemiz Aişe radıyallahu taala ve sahih Buhari, sahih mevcut bu hadis. <gülüyor> Eğer abdest bozulmuş olsaydı bunu yapar mıydı? Öbür tarafta Ummen Aişe yine hücresindeyken e, bakıyor ki yatağında yok. Tabi o zaman için ışıklar olmadığı için Ee, merak ediyor. Acaba Allah'ın nereye gitti yani yatağında olmayınca. Sonra eli, eliyle böyle yapıyor. Böyle bakıyor hani nerede diye. Hücrede çok küçüktü. Eli ayaklarına değiyor. Allah'ın Ay ayakları çıplak. Bakıyor ki Aleyhisselatü Vesselam secdeye varmış ve orada dua ediyor. Eğer abdest bozulmuş olsaydı Aleyhisselatü Vesselam diyecekti ki ya Aişe abdestumu bozdun ve gidip abdest alıp tekrar gelip namazına devam edecekti. Demek ki Doğrusu oradaki lems ayeti abdesti bozmaktan değil orada cımadan dolayı oradaki ayetin kastı cimadır. Ve bu konuda bütün alimler müttefiktir. Şafii'ler müstesna. Kale Malik fi'l Muvatta İmam Malik rahimehullah onu biliyorsunuz onun Muvatta bir kitap.